Değerli dinleyenler, Akre FM frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programında bir kere daha hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyenler, Müslümanların ilme bulundukları katkının belki de en ayırt edici özelliği, matematik, geometri ve astronomi arasındaki uygunluğu gösteren görüşleriydi. Bu görüş onlara, Kur'an-ı Kerim'de Fusilet Suresi 53. ayeti i Kerime'de şöyle bildiriliyordu. İleride onlara, gerek ufuklarda, dünya ülkelerinde, dış dünyalarda, Gerek kendi içlerinde ve iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet o Kur'an'ın hak olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Ayrıca birçok ayeti Kerimede, gökyüzü ve yeryüzü doğru bir şekilde düzenlenmiş, Güneş, ay, yıldızlar ve gün gece ile birlikte insanın hizmetine verilmiştir. Her gök cismi kainatı, hayatı ve varlığı, küçülmesi ve genişlemesi tamamıyla yaratıcı tarafından belirlenen, düzenli bir kosmos haline getirecek şekilde, Allah tarafından kendileri için belirlenen bir yörüngede hareket ederler ve bundan hiç sapmazlar denilerek konuya açıklık getirilmiştir. Bunu temel alan Müslüman astronomlar gökyüzü görüşlerini oluşturdular. Bu kritere göre İslam öncesi dünyadan, özellikle astronominin oldukça ilerlemiş olduğu Mezopotamya'dan edindikleri bilgileri elediler. İslam öncesi astronomi, mitolojinin yaygın olduğu bir alandı. Müslümanlar onu, mitlerden öncelikle arındırmalıydılar. İslam, astrolojiye karşı amansız bir mücadele başlattı. Astrologlar, yanlışlık üzerine kurulu bir mesleği yürütüyorlardı. Sonuçta, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi, tahminleri doğru çıksa da, yanlıştılar. Müslüman astronomların, Kur'ani inançları onların en önde gelen motivasyonu ve rehberiydi. Bütün sebepleri ve bütün hareketi Allah'a atfederek ve onun hakimiyetini şekillenmiş ve değişmez olarak algılayarak ilmi astronomi için gerekli şartlar anlaşıldı ve gökyüzü objektif bir gözlem için uygun bir hedef haline geldi. Müslümanlar klasik dünyadan İran ve Hint'ten elde ettikleri bilgiyi uygulamaya koydular. Bu birikimi kendi oluşturduklarıyla genişlettiler ve değiştirdiler. Değerli dinleyenler, Sayılar teorisinde Sabit bin Kurra, Öklid'in mirasından yola çıkarak, bir başka sonsuz sayılar serisinin parçası olarak, bir sonsuz sayılar teorisi öne sürdü. Ömer Hayyam ve Nasuriddin Tusi büyüklüklerin sayılarla ifade edilebildikleri formüller oluşturmakta başarı sağladılar. Aritmetik alanında, Müslümanlar eşsiz bir katkıda bulundular. Hindistan, Müslümanların da kabul ettiği sayıları ifade etmek için, bazı formlara sahipti. Müslümanlar bunlardan bazılarını bir araya getirerek onları Hint ve Kubari olarak adlandırdıkları iki seride toparladılar. Ve her ikisini de kullandılar. İkincisi batı tarafından İspanya ve Kuzey Afrika'da geniş alanda kullanımı sebebiyle adapte edildi ve batılılar tarafından Arap rakamları olarak adlandırıldı. Daha önemlisi Müslümanların sıfır için bir sembol icat etmeleri. Hintliler onun yerine boş bırakmayı tercih ediyorlardı ve ona sıfır adını vermeleriydi. Bundan sonra da rakamın bulunduğu basamağın rakamın kendi değerinin yanı sıra bir sayısal değeri de ifade ettiği ondalık sistemi kurdular. Bu gelişme tabii ilimlerin hepsinin gelişmesinde çok önemli bir yer işgal ediyordu. Bundan önce, bir işlemi tamamlamakta kullanılan rakamlar, parmakların yardımıyla, kelimelerle ifade ediliyordu. Muhammed bin Musa el-Harezmi, dokuz rakamı ifade eden sembolleri belirleyen matematikçi ve herhangi birinin yokluğu içinde sıfırı keşfeden kişiydi. Nümerik değeri basamak pozisyonuyla belirleyen ilk kişi de o oldu. Rakamın bir kelime yerine bir sembolle ifade edildiği ve değerinin bulunduğu basamakla belirlendiği iki sistem, Gıyasettin Cemşid el-Kâşî tarafından yaygınlaştırıldı. Daha sonra da Avrupa'ya yayıldı. el Cebri, yani cebiri keşfeden de el-Harezmi'dir. Cebirsel bir eşitlikte neler olduğunu anlatmak için bu yeni disiplini el-Cebr vel Mukabele yani bağlantı ve yan yana olmak olarak adlandırdı. Müslümanlar, aynı zamanda bilinmeyen herhangi bir miktarı belirlemekte kullanılan x ya da Arapça şeyi ifade eden şey'i de keşfettiler. Avrupa, bunu doğrudan Arapçadan alan, İspanyolcadan adapte ederek kullandı. Değerli dinleyenler, Astronomide Müslümanlar yalnızca mitleri temizlemekte kalmadılar. Yunanlıların gözlem ve hesaplarının kesinliğini de reddettiler. Bütün sonuçlarını tecrübi ve muhtemel addederek yeniden incelemek için kapıları açtılar. En önemli gelişmelerden biri, Aristo'nun bütün yıldızların hareketsiz, ve dünyadan eşit uzaklıkta ve diğer bütün gök cisimlerinin hareketlerinin de benzer ve aynı olduğu yolundaki iddiasını sorgulayan Fahrettin Errazi tarafından gerçekleştirildi. Kur'an'ın Bakara suresi 258. ayetini yorumlarken er Razi bunun tersinin gerçek olmaması için hiçbir sebep olmadığını belirtir. Gök cisimlerinin gerçek hareketleri doğrudan duyularımızla gözlemlediğimizden farklı olabilirdi. Klasik önerme de El-Biruni'ye aittir. Astronominin bu ve benzer durumlarında kişi deneye başvurmalı ve yalnızca bilginin ya da sonuçlarının yakından incelenmesine güvenmelidir. <Gülüyor> Müslüman bilginlerin astronomi konusundaki örnek aldıkları, ve onların eserlerine katkı ve keşifleriyle bugünün astronomisine etkilerini anlatmaya kısa bir eser arasından sonra devam edeceğiz efendim. Sana sana. Kulağınız ve gönlünüz Akraefem'de olsun. Akraefem'de. Değerli dostlar, Radyonuz Akraefem'de İslam Bilginleri ve icatları programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, Hermes Trismegustus'a atfedilen bir Yunan astronomi kitabı, Arapçaya tercüme edilen ilk kitabı oldu. İkinci Abbasi halifesi El-Mansur, astronomiye çok değer vermiş ve İranlı astronom Nevbah’tan sürekli yanında olmasını istemiştir. Nevbaht öldüğünde yerine kendi oğlunu İbrahim el-Fazari, onun oğlu Muhammed, Ali İbni İsa el-Usturlabi ve bazı kişileri tayin etmişti. Daha sonra halife, Ebu Yahya el Betriyi, Batlamyus'un eserlerini ve Bizans İmparatorundan istediği diğer kaynaklarını Arapçaya çevirmek için tuttu. Muhammed el de aynı alanda eski Hint bilgi birikimini ihtiva eden Sint-Hint kitabını tercüme ile görevlendirdi. Bu tercümeler, el-Harezmi tarafından meşhur zîcini yani gök cisimlerinin durumlarını belirleyen hesaplar tablosunu hazırlamakta kullanıldı. Bu andan itibaren, Müslümanların sindirdiği ve düzelttiği bütün bu eski bilgi birikimi mirası için büyük bir istek baş gösterdi. Bu çalışmalar Müslümanları diğer ilimlerde olduğu gibi astronominin de sınırlarına yerleştirdi ve bugün bildiğimiz modern bilimlere bunları dönüştürme çalışmaları başlattı. Müslümanlar gözlemler, testler ve ölçümlerde bulundular. Dünyanın da öyle olduğunu düşünerek bir kürenin yüzeyinin, enlem ve boylamlarının uzunluğunun ve gezegenlerin güneşe göre hareketlerinin ölçüm ve çizimlerini yapan ilk kişiler Müslümanlar olmuşlardır. Ebu'l-Vefa el-Buzcani, ayın hareketindeki kusurları bulan ve el-Battani de iki dakika 22 saniye hatayla bir yılın uzunluğunu hesaplayan ilk ilim adamlarıdır. Emeviler bazı rasathaneler de kurmuşlardır. El-Memun, biri Şam yakınındaki Kaysun dağında tamamlatmış, biri de Bağdat'ta Şemsiye de kurulmuştur. Sonraları Müslüman rasathaneleri bu bölgeler boyunca çoğalmış ve birçok önemli keşif ve ölçümlerin kaynağı olmuştur. O zaman bilinen dünyanın en büyük rasathanesi Nasur-ıddîn yönetiminde yaptırılmış ve Tusi burayı Müslüman dünyasının bütün köşelerinden topladığı en iyi astronomlar tarafından kendisi için yapılan astronomik aletlerle donatmıştır. Kendilerini keşifleri veya hesapların doğruluğuyla gösteren diğer rastlatanelerde, Battaniye'nin Şam'daki, Dineveri'nin İsfahan'daki, El-Biruni'nin Gazne'deki ve Beyin Semerkant'taki rastlataneleridir. Kısaca eski bilgi birikimlerini korudukça, önemli düzeltmelerde, yeni keşif ve icatlarda bulundukları, Astronomiyi bir ilim dalı olarak kurdukları, disiplini sihir ve mitlerden temizledikleri için kuşkusuz dünya, Müslümanlara çok şey borçludur. Değerli dinleyenler, bütün bu anlattıklarımızla alakalı olarak titiz çalışmalar yapan ve yaptığı çalışmalarla günün ve bugünün astronomisine katkılarda bulunan, İslam bilginlerinden biri de, bugün tanımaya çalışacağımız Câbir bin Eflâh'tır. Câbir bin Eflâh Teodolit'e öncülük yapan modern azimut kadranıyla tanınan, batıda Geber adıyla bilinen Endülüslü ünlü astronom ve matematikçi. Asıl adı Ebu Muhammed Cabir bin Eflah el-İşbilî'dir. Doğum yerinin Endülüs Emevi Devleti'nin İşbiliye şehri olduğu bilinmekte ve hayatı hakkında çok fazla bilgi olmadığından 12. yüzyılda yaşadığı ve ortalarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Orta çağda İslam dünyasından daha çok batıda astronominin babası sayılan Batlamyus'u eleştiren bir astronom olarak tanınmış, çok defada kimyacı Cabir bin Hayyan, matematikçi astronom Cafer bin Eflak ve ünlü astronom Muhammed bin Cabir el-Battani ile karıştırılmıştır. Cabir bin Eflah'ı büyük bir üne kavuşturan, Batlamyus'un tanınmış eseri El Mecisti'deki yanlışları düzeltmek üzere kaleme aldığı Kitabü'l-Hey'e fi ıslahu'l-mecisti adlı kitabıdır. Bazı kaynaklarda Kitabül İstikmal şeklinde geçen eserin adı, Esküri el-Nüshas'ında Kitabül Hey'e, Berlin el-Nüshas'ında Islahül Mecisti olarak kayıtlıdır. Cabir'in gerek metodunun gerekse üslubunun biraz karmaşık ve zor anlaşılır olduğundan, Endülüslü bir astronom olan Yusuf bin Yahya Es-Septi Mısır'a giderek Septen tanıdığı Yahudi filozof İbn Meymun'la buluşmuş ve Cabir'in kitab heyyesi üzerinde birlikte çalışarak gerekli düzeltmelerde bulunmuşlardır. kitab Heye Latinceye çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Cabir, trigonometri alanında bilhassa küresel trigonometri ile ilgili prensipler üzerinde durdu. Dünyada ilk defa dik açılı bir üçgen için beşinci temel prensibi ortaya koydu. Küresel trigonometri ile ilgili prensiplerden bir sonuç elde edebilmek için dört boyut kuralını uyguladı. Düzlem trigonometrisinde ise batlamyus yöntemine göre hareket etmiş ve kosinüs yerine girişleri kullanarak problemlerin çözümünü başarmıştır. Cabir, eserinde Batlamyus'un bazı görüşlerini eleştirmiş, özellikle güneşe takriben üç dakikalık bir ihtilafı manzar, yani dünya üzerinde duran bir gözlemcinin gözünden herhangi bir yıldıza giden hat arasındaki açı, yani paralaks kabul ettiği halde, dünyaya güneşten daha yakın olan Merkür ve Venüs'te görülebilecek kadar ihtilafı manzar bulunmadığı hakkındaki iddiasını tenkit etmiş ve çürütmüştür. açtı gönül gülşenimiz aslı bahar oldu yine açtı gönül gülşenimiz aslı bahar oldu yine doldu safa sahvalemini gör ay ila elimi ay Radyoculuğun Yüz Akı Akra. Akra Değerli dinleyenler Müslüman astronomlar madencilerin muhtelif direktörlerle yeri taradıkları gibi astronomik aletlerle gökyüzünü taramışlardı. Usturlap adı verilen aletler yapıp yıldızların yerlerini tespit etmişler Aralarındaki mesafeleri ölçmüşler, koordinatlarına bulmuşlar ve astronomi katalogları hazırlamışlardı. Ayrıca, usturlabın geliştirilmiş bir şekli olan azimut kadranları da yaptılar. Cabir bin Eflah da bunlardandı. O, sadece Batlamyus'un yanlışlarını belirlemekle kalmadı. Muazzam bir azimut kadranı yapıp, rasathanesine yerleştirerek çalıştırdı. Zamanına göre oldukça modern bir alet olan bu azimut kadranı, astronomi kitaplarında Cabir'in Teodaliti diye geçmiştir. Çubuklu güneş saati de denilen bu azimut kadranının bir benzeri, Avrupa'da ancak 3 asır sonra Regio Montanos adıyla tanınan Alman astronomi bilgini ve matematikçisi Johann Müller tarafından 1450 senesinde modeline uygun yeniden yapılabilmişti. Cabir bin Eflah'ın hizmetlerinden biri de rastlathane yapımında olmuştur. 1190 yılında Endülüs'ün İşbiliye şehrinde yapılan rastlathanenin nasıl yapılması gerektiğini tespit etmiş, inşaatı da bizzat onun kontrolü altında devam ederek tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Câbir kitabın 5. makalesinde Batlamyus'un "Zatü Şubetein" adlı aletini tanıttıktan sonra kendi icadı olan başka bir aleti açıklarken şöyle demektedir: Anlatacağım gibi bir halka, diğer bir halkanın dört tebiri ve hedefleri bulunan bir cetvelden müteşekkil bir tek alet, bu kitapta söze edilen diğer bütün aletleri gereksiz kılar. Eserin Arapça metninde anlaşılması nispeten zor olan bu aletin mahiyeti, Latince çevirisinde iyice içinden çıkılmaz bir durum almıştır. Delambre eserinde bazı bölümleri iyi çözümlenememekle beraber, Cabir'in aletindeki halkanın çeşitli düzlemlere yani ekvator, ekliptik ve ufuk düzlemlerine intibak ettirilebildiğini, dolayısıyla bununla muhtelif düzlemlere göre rasat yapılabilmekte olduğunu söyler. Öte yandan Repsold, bütün astronomi tarihi kitaplarında, Cabir’in teodoliti diye söz edilen bu aletin yapısını ortaya koymuştur. Cabir’in aletinin başka bir kimse tarafından kullanıldığı görülmemekle birlikte, Avrupa'da bu aletten ilham alınarak, muhtelif düzlemleri referans düzlemi alan bir gözlem aleti yapılmıştır ve bu alet, Turcuentum adıyla tanınmaktadır. Bu aletten ilk defa, Regio Montanos bahsettiği için uzun süre onun aletin mucidi olduğu zannedilmiştir. Halbuki Regio Montanos eserin başında Meşin kalık dia cebre his cümlesiyle aletin kendine değil Endülüs'ü Cabir'e ait olduğunu bizzat vurgulamıştır. Esasen bu konuda yapılan araştırmalar Regio Montanos'tan çok önce bu aletin kullanıldığını ortaya koymaktadır. Değerli dinleyenler, İslam ülkelerinde cabirin adını koymadığı aletin ilham alınarak meydana getirilmiş, herhangi bir alete rastlanmamıştır. Her ne kadar bazı yazarlar, Zâtü-Semtü Vâl-İrtifa adlı alete, Turkuentüm diyerek bunun İslam aleminde çok kullanılan bir alet olduğunu ileri sürerlerse de, bu görüş isabetli değildir. Zinir-Turkuentüm adının anlamını, Türk-Rasat aleti şeklinde vermekte, ve bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmaktadır. İsminden de anlaşılacağı üzere bu aletin ortaya çıkarılmasında bir Türk ve Arap aleti model alınmıştır. Bu muhtemelen 1100 senesi civarında Câbir tarafından icat edilip isim verilmeyen fakat kısımlarıyla tefrik edilen alettir. Câbir genellikle Batlamyus'u eleştiren astronom olarak tanınmaktadır. Halbuki onun ilme yaptığı en önemli katkı Batı trigonometrisi üzerinde olmuş ve özellikle etkisi 1460'tan önce yazılarak 1533'te yayımlanan Regiomontanus'un Üçgenler Hakkında adlı eserinde hissettirilmiştir. Batı literatüründe bu konuyla ilgili bilgilerin çoğunun Cabir'den alındığı anlaşılmaktadır. Islah-ül alındığına dair herhangi bir kayda rastlanmamakla beraber, Kopernik'in küresel trigonometrisi de genel olarak aynıdır. Câbir bin Eflâh'ın eserleri, batı bilim dünyasında 15. yüzyılın başlarına kadar geniş bir ilgi gördü. Hollandalı matematikçi olan Rodolp Sinelus, Câbir bin Eflâh için yaman matematikçi anlamında ''Kolkılırım Esr'' ifadesini kullanmıştır. Bir astronomi kitabı olan Cabir'in eseri, Kitabul ül Hey'e fi çeşitli nüshaları günümüze ulaşmıştır. Doğu'nun yazma eserlerini latinceye tercüme etmekte ün kazanmış, Gerardo Cremona tarafından, Cabir bin Eflah'ın dokuz maddelik astronomisi, 1534 yılında latinceye tercüme edilmiştir. Bu tercüme Petrus Apianus tarafından, 1534 senesinde Nürnberg'de bastırılarak ilim dünyasına kazandırılmıştır. Eser bugün Berlin ve Esküryal'da bulunmaktadır. Cabir bin Efrah ve eseriyle ilgili olarak, batıda yapılan çeşitli araştırmalar yanında, Lorch tarafından 1970 yılında, Manchester'da küresel trigonometriyle ilgili tesirleri konusunda, Cabir İbni Eflah and His Influence in the West adıyla bir doktora tezi hazırlamıştır. Değerli dinleyenler, insanoğlunun araştırıcı ruhu insanlığın ilk gününde nasılsa aradan geçen binlerce yıla rağmen bu istek körelmemiş, aksine teknolojinin gelişmesiyle bu istek ve arzu daha yoğun olarak bugün de devam ediyor ve insanlığın sonuna kadar da devam edecek gibi görünüyor. Aşkım bana ilham oldu İsmi Sübhan Yahu Rahman Ahir evvel Zahir Hanna İsmi Sübhan Yahu Rahman Ahir evvel Zahir Hanna Doksan dokuz ismine de Birbir bir olsun bucan kurban doksan dokuz ismine de birbir bir olsun bucan kurban. Sevdan çeken gönülleri, aşkın seven dervişleri Sevdan çeken gönülleri, aşkın seven dervişleri Görü bihlas erlerini, aşkın bana ilham oldu görük ilhas erlerini aşkın bana ilham oldu ismi ruhaniyahu rahman ahire ve zahirihanna ismi ruhaniyahu rahman ahire ve ismine de bir bir olsun bu can kurban doksan dokuz ismine de bir bir olsun bu can kurban denizleri, ismin zikreden dilleri Dağlarını, denizleri, ismin zikreden dilleri Gördüm dünya alemini, aşkın bana ilham oldu Gezdim dünya alemini Aşkım bana ilham oldu İsmi Südhan Yahu Rahman Ahir evvel Zahir Hanyan İsmi Südhan Yahu Rahman Ahir evvel Zahir Hanyan Dostan İsmin de birbir bir olsun can kurban sofran dokuz ismine de birbir bir olsun can kurban doksan dokuz ismine de bir bir olsun bu can kurban doksan dokuz ismine de bir bir olsun kucağın kurban, doksan dokuz ismine de. Bir bir olsun kucağın kurban, doksan ismi... dokuz Akra efem, tüm sesler onda güzel. Radyonuz Akre FM'de İslam bilginleri ve icatları programı devam ediyor. Değerli dinleyenler, Eser arasından önce bahsettiğimiz gibi, insanlığın araştırıcı ruhuna bağlı olarak süregelen çalışmalarla ilgili haberler, her gün medyadaki ve gündemdeki yerini alıyor. Dilerseniz son gelişmelerle ilgili bir tur yapalım. Kâinat sanılandan daha büyük ve yaşlı, kozmik uzaklıkları hesaplamayı daha kolay hale getirmeyi amaçlayan bir araştırmada, şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı. Kâinat, bugüne kadar düşünülenden, çok daha büyük ve çok daha yaşlı. Washington'daki Carnegie Enstitüsü'nde, Olsust Bananas başkanlığında yürütülen araştırmada, M33 olarak bilinen Triangle galaksisinin samanyolundan sanılandan %15 daha uzak olduğu ortaya çıktı. Astrophysical Journal dergisinde yayınlanan bulgular, evrenin genişleme oranını ve yaşını belirleyen Hubble sabitinin eski çalışmalarda hesaplanana göre %15 daha küçük olması gerektiğini ortaya koydu. Şu anda gökbilimciler Hubble sabitinin 71 kilometre saniye megapar saniye olduğu konusunda hem fikirler. 1 megapar saniye 3.2 milyon ışık yılıdır. Eğer bu değer %15 küçülürse, kainatın daha büyük ve daha yaşlı olması gerekiyor. Bilim adamları 2003 yılında belirlenen ve büyük patlamayla ortaya çıkan radyasyon ölçümlerine dayanarak, kainatın 13.7 milyar yaşında ve 156 milyar ışık yılı genişlikte olduğunu düşünüyorlardı. Yeni teori ise sonsuz olarak da tanımlanan evrenin 15.8 milyar yaşında ve 180 milyar ışık yılı genişliğinde olması gerektiğini savunuyor. Araştırmacılar bu sonuçlara, Galaksiler arası mesafeleri hesaplamak için buldukları yeni bir yöntemle ulaştılar. Bilim adamları yeni yöntemin daha kesin olduğunu ve standart tekniklere göre daha az basamak içerdiğini söylüyor. Ekip üyelerinden Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Chris Stokes bağımsız bir mesafe ölçümü istiyorduk. Bir gün karanlık enerji ve diğer şeylerin ölçülmesinde de kullanılabilecek tek bir ölçüm diyor. 2010 yıllık bir süre zarfında geliştirdiği yeni yöntem, dünyanın dört bir yanındaki teleskoplardan bir araya getirilmiş optik ve kızılötesi görüntülerin birleştirilmesi esasına dayanıyor. Değerli dinleyenler, araştırmacılar M33'teki her beş günde bir birbiri tarafından tutulan ikili bir yıldız sistemine baktılar. Tek yıldızların aksine çift yıldızların kütleleri tamamen hareketlerine dayanarak da hesaplanabiliyor. Bu yıldızların kütleleri bilgisine sahip olan ekip daha sonra gerçek parlaklıklarını veya çok yakın olsalardı ne kadar parlak olacaklarını hesapladı. Gerçek ve gözlenen parlaklıklar arasındaki fark yıldızların dünyaya uzaklığını verecekti. Sonuçlara göre yıldızlar 3 milyon ışık yılı uzaktaydı. Bu da Hubble sabiti kullanılarak hesaplanan uzaklıktan yarım milyon ışık yılı daha fazlaydı. Case Western Reserve Fizik Bölümü Başkanı ve Astronomi Profesörü Lawrence Krauss, Hubble sabitinin önemli oranda düşürülmesinin kabul edilmesi zor bir durum olduğunu söylüyor. Şu anki HEPL sabitiyle her şey yerli yerinde. Küresel kümelerin yaşlarıyla, onların ve kainatın belirlenen yaşlarıyla, tam olarak uyuşuyor. İmkansız olmasa da, bunu yüzde on oranında değiştirmek çok güç. Stanek, yeni planlarının M33 ve Andromeda'daki başka ikili yıldız sistemlerinin de uzaklıklarını bulmak olduğunu belirtiyor. Apple sabitinin bağımsız ölçümlerine sahip olmak çok önemli. Gelecekte yapacağımız bu. Güneş sisteminin dışında ne gezegen... ...ne de yıldız olan iki yeni garip cisim keşfedildi. Asıl dikkat çekici konu, cisimlerin çift olması. Gökbilimciler son birkaç yıl içinde bu tarz cisimlerden yaklaşık 20 tane keşfetti. Ama ikiz grubu olarak bu ilk oluyor. Planemo, yani kütlesel çekim gücü olan gezegenimsi nesne olarak adlandırılan cisimler, ...öncelikle birbirinin yörüngesinde ve ikisi birlikte bir yıldızın etrafında dönüyorlar. Araştırmalarını Science dergisinde yayımlayan Kanadalı bilim adamları, bu cisimlerin varlığının yıldızlar ve gezegenlerin oluşumuyla ilgili günümüzde var olan teoriyle çeliştiğini söylüyor. Toronto Üniversitesi'nden Ray Cawwartana, gerçekten dikkat çekiciler. Her biri Güneş'in sadece yüzde biri kadar kütleye sahip, varlıkları sürpriz, orijinleri ve kaderleri ise tam bir muamma diyor. Gökbilimciler ikizleri uzayda dolaşan yeni bir çeşit gezegenimsiler sınıfı olarak görüyor. Bu yüzden de yıldızlara bağlı olmayan gezegenimsiler olarak Planemo olarak adlandırılıyorlar. Yıldızlara benzer şekilde gaz bulutlarının büzülüp daralmasıyla sınıf şekil almış gibi görünüyorlar. Fakat gerçek birer yıldızdan çok daha soğuklar. Sen razıdır, seyhum bahlallah. Durumsun illallah, varımsın illallah. Gariplik illerde, yarınsin illallah. Dünyada illallah, aharette illallah. Dağlarda, deryada, sana da illallah. Ya Allah illallah. Şükü Hanî Allah, ne dersen razıdır. Seyyûk Hanî ya Allah Allah, ya Şükü Hanî Allah, ne dersen razıdır. Seyyûk Hanî Allah, eminim illallah, emanım illallah, sinem hem dinim, imanım illallah. Döndürsen illallah, döndürsen illallah. Sinan dehdimi imanin Allah, ya Allah, illallah, ya, illallah, razıdır, sekorlar, illallah, ya Allah, ya sünhanin Allah. Ne sen razıdır sevula Allah, ya Allah, ya ya lallar, razıdır, ya Allah, ilallar, ya lallar, razıdır, Burası Akra Efem. Akra, akra, Akra Efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra, Akra. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce planemo denilen kütlesel çekim gücü olan gezegenimsi nesne olarak adlandırılan cisimlerden bahsediyorduk. Efendim, planemolar bir yandan güneş sisteminin ötesinde keşfedilen dev gezegenlerle benzer kütle özelliklerine sahip olsalar da gerçek gezegenler oldukları düşünülmüyor. ''Şili'nin başkenti Santiago'daki Avrupa gözlem evinden Valentin Ivanov, ikiz gezegen tanımlamasına karşı çıkıyoruz. Çünkü bu çiftin güneş sistemindeki gezegenler gibi oluştuğunu düşünmüyoruz.'' diyor. İki cisim benzer ışık tayflarına ve renklere sahip. Bu da yaklaşık bir milyon yıl önce ve hemen hemen aynı zamanda oluştuklarını düşündürüyor gökbilimcileri. Aralarındaki uzaklık Güneşle Plütonun arasındaki uzaklığın yaklaşık altı katı kadar ve 400 ışık yılı uzakta. Resmi isimleri kısaca OF 1622. Doktor Jayawardhana, son keşifler uzaklarda çok sayıda dünyalar bulabileceğimizi ortaya çıkarıyor, diyor. Buna rağmen OF 1622 çifti en merak uyandıranları. Meslektaşı Doktor Ivan olsa bu tarz çiftlerin çok sayıda mı? ...yoksa nadir mi görüldüklerini araştırdıklarını söylüyor ve ekliyor. Cevap, özgür şekilde dolaşan gezegenimsi cisimlerin nasıl oluştuğuna ışık tutabilir. Astronomları heyecanlandıran yıldız. Uluslararası astronomlar, görülmeye değer büyüklükte bir süpernova patlamasına tanıklık ediyor. Natur dergisinde yayınlanan makaleye göre, bilim adamları kısa bir süre önce R.S. Ofiuci isimli yıldızın, tip 1A süpernova olarak sınıflanan nükleer patlamasına tanıklık edebilir. Değerli dinleyenler, Uzayın en parlak olayı olan bu patlamalar, güneşin 5 milyar katı ışık saçabiliyor. Yaşamları boyunca sabit ışık yayan süpernovaların patlamaları, evrenin sınırlarının ölçülmesinde de kullanılabilir. Burada astronomların kafasını meşgul eden en büyük sorunsa, tip bira patlamalarının şimdiye dek hiç yakından görülmemiş olması ve şu ana kadarki bilgilerin tamamen teoride kalması. Süpernova patlamaları o kadar nadir gerçekleşiyor ki, samanyolunda meydana gelen son patlama 1572'de, aslında bir yıldızın tükenişini izlediğini bilmeyen astronom, Taichu Braih tarafından kaydedildi. Tip ağa, süpernovalarının, beyaz cüce yıldızların son can çekişmeleri olduğu düşünülüyordu. Fakat şu an görülenler o kadar uzakta ki, orada daha önce ne bulunduğunu görebilmek için bir şansımız yok. Libra yakınlarındaki Ofiyuchis'in ekvator takım yıldızında bulunan R.S. ise, astronomların uzun zamandır aradığı beyaz cücelere bir örnek teşkil ediyor. Son 100 yıl içinde başarısız süpernova patlamaları gerçekleştiriyormuş gibi birçok kez parladığı görüldü. Sanki yıldızın yüzeyi termonükleer bir alev tarafından süpürülüyordu. Son olarak 1985'te parladı ve bu dönemde astronomlar bütün detayları yakalayabilecek teknolojiye kavuşmuştu. Uzaya yerleştirilen teleskoplar ve radyo sinyali dizileri astronomide çok şey değiştirdi. Amerika Birleşik Devletlerindeki Harvard Üniversitesi'nden Jane Skoloski, materyallerin izlenmesiyle yıldız hakkında daha çok bilgi sahibi olacaklarını söylüyor. Beyaz cüceler hakkındaki teori, bu yıldızların, güneşin, 1.4 katına ulaştıklarında kendilerini yok ettiklerini söylüyor. R.S. de şu anda kritik kütle denen bu aşamaya çok yakın. R.S. Ofiyuchi yakınlarındaki dev bir yıldızdan besleniyor ve 10 yılda bir güneşin milyonda biri kadar büyüyor. Şu anda kritik kütleye çok yakın olan yıldız parçalarını yeniden uzaya fırlatıyor ve etrafına parlaklık yayıyor. Fakat ne zaman gerçekleşeceği bilinmese de çok yakında R.S. of dengedeki konumunu kaybedecek ve nükleer alev bu kez yıldızın merkezinden başlayarak çok büyük bir patlamaya sebep olacak. Skoloski, patlama yarın da olabilir ama büyük ihtimalle bin, on bin ya da yüz bin yıl sonra olacak. Ama patlama o kadar kuvvetli olacak ki açık bir günde gökyüzünde parlamayı görebileceksiniz diyor. Astronomlar patlamanın gerçekleşeceği zamana kadar çalışmalarını sürdürecek ve evrenin en büyük sırlarından birini aydınlatmaya çalışacak. Güneş Sisteminin Çocukluğuna Tanıklık NASA, Güneş Sisteminin Başlangıcına Benzeyen Genç bir yıldız etrafında, disk biçiminde büyük miktarda karbon yığınının varlığını tespit etti. Keşfi, ultraviolet spektroskopik keşif teleskobu FUIS'un yardımıyla yapan bilim adamlarına göre, Bate Pictoris adlı yıldız ve belki de içinde çoktan oluşan gezegenleriyle ortaya çıkmakta olan güneş sistemi, 20 milyon yıldan genç. Karbon gazının fazlalığının disk biçimini oluşturması, Beyt-Piktoris etrafında dönmekte olan gezegenlerin, güneş sisteminin çocukluğunda olduğu gibi, grafit ve metan açısından zengin olabileceklerini gösteriyor. NASA'nın Gadart Uzay Uçuş Merkezi'nden, Akira Rabirç Başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen araştırmalarda, Beyt-Piktoris çevresinde oluşan karbon gazı diskinde yapılan yeni ölçümler, bu analizin ortaya çıkmasını sağladı. Karbon miktarının çok büyük olduğunu belirten Roberts, yıldızın başlangıç safhası güneş sistemine benziyor olabilir ya da yeni bir kategorinin ortaya çıkışını gözlemliyoruz. Ancak her iki durumda da bu hayranlık uyandırıcı." dedi. NASA'nın araştırmalarına göre Bet Pictoris, dünyadan 60 ışık yılı uzakta. Yani bir ışık yılı 10 milyar kilometre ediyor ve güneşten 1.8 kat daha büyük. Genç yıldız ve çevresindeki disk 1984'te tespit edildi. Ardından Apple teleskopu yapılan gözlemlerde de disk içinde Jüpiter tipinde bir gezegenin ve dünya gibi kayalık gezegenlerin de oluşmakta olabileceğini ortaya koydu. Gök bilimciler, böylesi gezegenlerin çok küçük olduğunu ve günümüz gözlem cihazlarıyla tespit edebilmek için yeterince aydınlık olmadığını belirtiyor. Gelecek günlerin ve araştırmaların insanlığın hayrına olması dileğiyle bir programımızı daha geride bırakıyoruz efendim. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında buluşmak üzere. Şen ve esen kalınız.